Benim annem yüz lisan bilir. Yüzü de güzel. Her beden de bir insan bilir. Sözü de güzel. Özü de güzel. Benim annem yüz lisan bilir. Benim annem yüz mevsim açar. Yüzü de güzel. Kan ağlasa gülücük saçar. Sözü de bahar. Özü de bahar, benim annem yüz mevsim açar. Benim annem yüz can kuşanır, yüzü de melek. Her birinde bir ömür yaşanır, sözü de melek, özü de melek. Benim annem yüz can kuşanır.